2 Aralık 2017 Bursa Arifane İlim Derneği Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insana lefihusr İllellezine amenu Ve amenus salihati Ve tevasav bil haqq Ve tevasav bil sabr Sadakallahu nazim Elhamdülillahi Rabbil alemin Evet bu haftaki sohbetimizi Umre dönüşü Umre de e, O mübarek kutsal topraklara Yaptığımız ziyaretimizi Gördüklerimizi Gözlemlerimizi e, Anlatacağımız Böyle bir sohbet olsun istedik Bu haftaki sohbetimizi İnşallah bugün Oralar hakkında bilgi vereceğiz Gözlemlerimiz hakkında Müşahedelerimiz hakkında Cenab-ı Allah nasip etti. Elhamdülillah gittik. 20 günlük bir umremizi hayır kardeşimizle birlikte yaptık geldik. Allah herkese nasip etsin. İnşallah umre yapmayı, hac etmeyi herkese nasip etsin. Hakikaten oralar başka. Yani oralara gittiği zaman insan hani bilin şarj olması gibi manevi olarak şarj olup geliyor. Oraları zaten bu Allah-u Teala'nın Kuran-ı Kerim'de bildirdiği ayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerinde de bunun ehemniyeti, haccın umrenin ehemniyeti bile getiriliyor. Orada bir takım e, gerek maddi gerek manevi insana katacağı birçok şeyler olduğu bile getiriliyor. Şimdi burada e, sohbetimizin başında öncelikle umre ve hacla alakalı Beytullah'ı ziyaretle alakalı Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği ayetlerinden birkaç ayet okuyacak. Bunun ehemmiyeti hakkında bir şeyler anlatmaya gayret edeceğim inşallah. Ali İmran suresi 96. ayette Allahu Teala Me'alem buyuruyor ki Bütün insanların Allah'a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabed alemlere hidayet rahmet ve sevap kaynağı olan Mekke'deki Kâbe'dir. Buyurulmakta. Ali İmran 96. Yine Ali İmran Suresi 97. ayette orada yani Mekke'de Allah'ın varlığını ve kudretini bildiren Beytullah'ın İbrahim tarafından bina edildiğini gösteren İbrahim'in makamı gibi deliller vardır. Kim oraya girerse güvenliğe ve huzura kavuşur ona bir yol bulabilenlerin yani oraya gitmeye o Beytullah'ı ziyaret etmeye bir yol bulabilenlerin ona bir yol bulabilenlerin Beytullah'ı hac ve ziyaret etmeleri Allah tarafından üzerlerine tarz kılınmıştır kim haccı inkar ederek küfre girerse şüphesiz ki Allah alemlerden ganidir bu ayette zaten haccın farz olduğunun delili olmuş oluyor. Burada ziyaretten kasit umre. Umre biliyorsunuz Türkçemize çevrildiği zaman anlamı ziyaret anlamına gelir. Yani o mukaddes yerleri Beytullah'ı gitmek, görmek, ziyaret anlamına geliyor umre. Yine Bakara suresi 196. ayette Haccı da umreyi de vecibelerini tamamıyla yerine getirerek Allah için yapınız buyuruyor allah Teala cibelerini tamamen o şartlarını yerine getirerek Allah için, gaye Allah için, Allah'ın rızasına ermek için olması gerekiyor. Yine Bakara 158 Şüphesiz ki Safa ile Merve Allah'ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekanlardandır. Hac veya umre maksadıyla Kabe'ye gelenlerin bu iki mekan arasında ibadet maksadıyla say yapmalarında bolca sevap vardır. Çünkü Allah yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir. Buyurmakta. Yine Hac suresi 27, 28 ve 29. ayetlerde şöyle buyuruyor allah Teala Ey İbrahim İnsanları hac yapmaya çağır. Dünyanın her tarafından ister yaya olarak ister nakil vasıtalarıyla yani binekli olarak gelip Rablerinin onlar için tahsis ettiği dünya ve ahiret nimetlerine kavuşsunlar. Dikkatinizi çekiyorum bakın. Rablerinin onlar için tahsis ettiği dünya ve ahiret nimetlerine kavuşsunlar. Bu gösteriyor ki hac ve umre dünyalık ve ahiretlik birçok nimetler getiriyor insanın. Ayetin devamı Belirli günlerde Yani hac günlerinde Allah'a ibadet edip Onlara nimet olarak verilen Hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar Ve hem kendileri yesinler Hem de fakirleri doyursunlar Böylece Maddi ve manevi kirlerini Gidersinler Hac vecibelerini Ve verdikleri sözleri Yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler buyurulmakta. Hac suresi 27, 28 ve 29. ayetlerde mealen. Yine bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerine baktığımızda şöyle buyurmakta Allah iki umre arasında yapılan günahları affeder. Allah katında kabul olunan hacın karşılığı ise ancak cennettir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine başka bir hadisi şerifinde hac ve umreyi peş peşe yapınız çünkü böyle yapanlar hac ve umre körrüğün demir altın ve gümüşteki pası yok ettiği gibi fakirliği ve günahları yok eder kabul edilen hacın karşılığı ancak cennettir güneş Gününü ihramlı ve telbiye ile geçiren mümin kişinin günahlarıyla batar ve böylece o kişi günahsız kalır buyurmaktan. Yine bir hadisi şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz telbiye getiren kişiye müjde verilir. Tekbir getiren kişiye de müjde verilir. Ashab-ı kiram sordular ya Resulullah bu müjde cennet midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evet dedi. Başka bir hadisi şerifinde Hac ve umre yolcuları Allah'ın seçkin misafirleridir. Dua ettiklerinde dualarını kabul eder, tövbe ederlerse de tövbelerini kabul eder. Duyurmuş. Yine bir hadisi şerif Mescidinde kılınan bir namaz, mescidi haram hariç, başka mescitlerde kılınan bin namazdan eftaldir. Mescidi haramda kılınan bir namaz, sair mescidlerde kılınan yüz bin namazdan daha eftaldir buyurmakta sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Şimdi yeryüzünde Allahu Teala yeryüzünde en mukaddes olarak seçtiği yer Mekke şehrindeki Kabe. Bu Mekke şehrinde bulunan Kabe, Beyt, Beytullah, Beyt Arapça'da ev demek, Beytullah Allah'ın evi demek allah Teala bu Beytullah'ı gökyüzünde bulunan Beyt-i Maktis olan e, gökyüzündeki yedinci kat gökteki Hazreti İbrahim'in bulunduğu mertebedir. Şu an Hazreti İbrahim'in bulunduğu yerde bulunan e, Beytullah'ın düşümü dünyadaki karşılığı gelen yeri şu an Kabe Mekke'de bulunan Beytullah oluyor. Bu Beytullah'ı allah Teala yeryüzünde önce meneklere inşa ettirmiş. Yani yeryüzünde melekler tarafından inşa edilen Allah'ın beyti ilk mabet olmuş oluyor. Bu Nuh tufanı ile rivayete göre Nuh tufanı ile yeri belirsiz hale geliyor. Nuh tufanından sonra. Daha önce Nuh tufanına kadar Beytullah orada melekler tarafından inşa edilen Allah'ın beyti orada bulunmakta. Melekler ruhaniyet itibariyle orayı da tavaf etmekteydiler yeryüzü melekleri ve bir rivayete göre yine bazı eserlerde Muhammediye'de yanılmıyorsam Muhammed Bican Hazretlerinin yazmış olduğu eserde Şit Aleyhisselam'ın zamanına kadar Şit Aleyhisselam Hazreti Adem'in çocuğu oğludur ikinci peygamberdir yani peygamberlik verilen nebilik verilen ikinci kişidir Adem Aleyhisselam'dan sonra Şid Aleyhisselam'ın zamanına kadar o Beytullah'tan yukarıya gökyüzüne doğru bir nur bir ışık yüzmesi, bariz herkes tarafından bütün varlıklar tarafından görülebilir şekildeymiş. Şid Aleyhisselam zamanında artık Allah bir hikmete binaen o nuru gözlerden kaldırıyor. Artık gözler onun perdeleniyor göremez oluyor. Ama e, o makamı yüksek olan Allah'ın veli kulları o nuru halen yine görmekte tabi Beytullah'ın üzerinde o nuru yine görmekte bu melekler tarafından inşa edilen ev Beytullah Nuh tufanıyla birlikte yeri belirsiz hale geliyor ta ki ne zamana kadar İbrahim aleyhisselama kadar Allahu Teala Hazreti İbrahim'e vahy ediyor bildiriyor hanımını ve ufak bebeğini çocuğunu alıp belirttiği yere bırakmasını belirttiği yerde şu an Kabe'nin olduğu yer henüz tabi o zaman Kabe dediğimiz gibi Nuk tufanından sonra yeri belirsiz bir halde kumların altında kalmış temelleri ve Hazreti İbrahim hanımını alarak Hacer anamızı alarak yanına ve Hz. İsmail henüz daha ufak yeni doğmuş bebek olduğu hal üzere Allah'ın emrini yerine getirmek üzere hiç düşünmeden bu kadın, bu ufak yeni doğmuş bebek ne olacak çölün ortasında, ne halde kalacak, ne yapacaklar gibi düşünceye girmeden Allah'a tam teslim olmuş bir vaziyette biliyorsunuz Hz. İbrahim Hanif din üzereydi. Allah'a teslimiyeti son derece yüksek olan bir peygamber idi. Peygamberlerin hepsinin Allah'a teslimiyeti var tabi. Hz. İbrahim'in yeri ayrı çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de belirtiyor. Biz peygamberleri birbirlerine göre derecelendirdik diyor peygamberler arasında bir derecelenme var. Bu Hazreti İbrahim alıyor hanımını ve şu an Kabe'nin bulunduğu yere o an tabii kumların altında. Götürüp Allah'ın işaret ettiği yere bırakıyor. Yanında bir miktar azıkla birlikte, içecekle birlikte bırakıyor ve oradan ayrılıyor. Tekrar dönüyor Hazreti İbrahim. Hazreti Hacer tabi azıkları artık yanındaki o yanlarında getirdikleri azıkları tükenmeye başlayınca, suları tükenmeye başlayınca evet bir teslimiyet içerisinde kocasına teslimiyetle kalıyor orada. Allah madem ki emretmiş, burada Allah'ın emrini yerine getir deyip karşı çıkmıyor. Orada teslimiyet içerisinde kalıyor. Ama tabii ki insanoğlu bir sıkıntıya düşer olunca bir çırpınmaya başlıyor tabii. Yiyeceği, tükenmeye başlayınca içeceği, o Hazreti İsmail'i rivayete göre yere bırakıyor ve Kabe'nin karşısında, şu an Kabe'nin karşısında bulunan Safa ve Merve tepeleri, oralar iki tane tepe. Yüksekçe bir yer. Önce Safa tepesine çıkıyor. Safa tepesinden bakınıyor. Acaba bir gelen kafile görebilir miyim? İnsanlar görebilir miyim? Yanlarında yiyecek, içecek su olan ve ihtiyacımızı giderebileceğimiz onlardan bir şeyler isteyebileceğimiz insanlar görebilir miyim düşüncesiyle Safa Tepesi'nden şöyle bütün etrafa bir bakınıyor orası yüksekçe bir yer olduğu için kimseyi göremiyor Safa Tepesi'nden aşağıya iniyor aşağıya indikten sonra şu an gidenler bilir say alanı dediğimiz Safa ile Merve Tepesi arasında yeşil ışıklı bir alan var orası Kabe'ye göre yani Hacer anamızın yere bıraktığı Hz. İsmail'i bıraktığı yere göre biraz çukurda kalıyor. Hacer Anamız Hz. İsmail'i göremeyince gözüyle çukurda kaldığı için endişeleniyor hani bir kurt kuş bir yabani hayvan zarar vermesin diye o yeşil alanda say alanındaki yeşil alanda koşarak geliyor. Biraz mesafe yükselince yükselmeye başlayınca Hz. İsmail'i görür hale geldiğinde tekrar yürümeye başlıyor. gönlü rahatlıyor. Gözüyle çünkü görebiliyor uzak mesafeden bıraktığı yeri İşte biz şu an sayı yaparken Müslümanlar, Müminler O yeşil ışıklı alanı koşarak daha bir hareketli hızlı Neyi yapıyoruz? Hacer anamızı taklit etmiş oluyoruz orada Bu şekilde dönüyor Merve Tepesi'ne Merve Tepesi, Safa Tepesi'ne göre biraz daha e, kodu düşük bir tepe Oradan etrafa bakınıyor. Acaba bir gelen giden olur mu? Birini görebilir miyim? Yiyecek su isteyebileceğim. Bir kervan geçer mi diye. Bakınıyor sağa sola. Orada da bir şey göremiyor. Tekrar Merve tepesinden aşağı iniyor. Bir çaresizlik içerisinde. Aynı şekilde o çukur alanda koşarak devam ediyor. Tekrar çıkıyor Safa tepesine. Bu geliş ve gidiş yedi kez tekrar ediyor. İşte biz. Umre yaptığımızda, hac ettiğimizde Safa ile Merve Tepesi'ndeki Bu say dediğimiz yedi kez Gitmemiz, gelmemiz buradan Çıkmış olur. Onu Yaşamış oluyoruz. Tabii bu sayı Yaparken işte bunu düşünerek Bunu da tefekkür ederek yapmak Gerekir, yaşamak gerekir Daha sonra bir de Bakıyor ki Hazreti İsmail'in Ayaklarının dibinde Uzaktan baktığı zaman suyu görür. Su var işte zemzem Zemzem suyunun Allah tarafından Orada Hazreti İsmail'in Ayaklarının topuğunun dibinden Çıktığı an o zaman çıkıyor Ve koşarak Hazreti İsmail'in Yanına geliyor Kumdan bir tepecik yapıp O su akar gider Kaybolur Kum emer bu sefer susuz kalırız Kaplarımızı dolduramayız endişesiyle Kumdan bir Havuz yapmaya tepecik yapmaya Çalışıyor etrafını çevirmeye çalışıyor Ve o arada Zem, zem, zem diyor. Yani dur, dur, gitme, dağılma. anlamına gelen zem kelimesi oradan geliyor işte zemzem. Zem. Acar anamızın zem, zem, dur, gitme anlamına gelen kelimesi işte o içtiğimiz Mukaddes e, Kabe'nin altından kaynağı, Kabe'nin altından gelen zemzem zem suyu olmuş oluyor. O zamandan bu zamana zemzem zem Allah tarafından işte cennetten gelen bir su olarak böyle akmakta gelmekte. Bu su şifalı bir su. Birçok şifalı Resulullah Efendimiz'in bu hususta da birçok hadisi şerifleri var. Ee, ne niyet üzere içilirse Allah-u Teala o niyet üzere kuluna muamelede bulunuyor. Karşılığını veriyor inşallah. Ee, bunu artık Tıbbi olarak da ne bileyim işte şey olarak da araştırılmış zemzem suyunun birçok hakikaten özelliği oldu. Dünyadaki başka sulara benzemediği de artık bilimsel olarak da tespit edilmiş bir şey. Bu Kabe'nin altından gelen bir damar. Nereden geldiği tabii ki bilinmiyor ama Kabe'nin altından gelen bir damar. Kabe işte Hazreti İbrahim daha sonra Allah'ın emriyle tekrar hanımını ve çocuğunu bıraktığı bu topraklara geliyor ve Allah'ın emriyle bu toprakları o kumları eşeleyerek açarak Kabe'nin melekler tarafından yapılan Kabe'nin temellerini ortaya çıkarıyor ve o temeller üzerine tekrar Hz. ile birlikte inşa ediyor Kabe. Allah'ın emriyle yani meleklerden sonra Hz. İbrahim tarafından inşa edilmiş oluyor Kabe'yi bu duvarları Hazreti ile birlikte Kabe'nin tam karşısında bulunan Ebu Kubez Dağı denilen bir dağ var. Şu an o dağ yok. Orada kral bir dağı yıktırmış, saray yaptırmış. Büyük bir bina var. Gidenler bilirler hemen Kabe'nin dış duvarında kocaman bir bina var. Büyük bir duvarın içerisinde. O Ebu Kubez Dağı varmış o zaman. Ebu Kubez Dağı'ndan getirilen taşlar ile Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Kabe'yi örüyorlar. Daha sonra bu Ebu Kubez Dağı'na bir rivayete göre Ebu Kubez Dağı'nın üzerinde bulunan Hacerül Esved taşını birlikte getiriyorlar ve Kabe'nin bir köşesine yerleştiriyorlar. İşte orası Kabe'yi tavaf etmekte başlangıç noktası oluyor. Bu Hacerül Esved taşı Muhammediye kitabında Muhammed Bican Hazretlerinin yazdığı eserde diyor ki o ilk konulduğunda Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından o köşeye yerleştirildiğinde henüz beyazydı. Süt gibi ak bir şekildeydi. Cennetten gelme bir taştır. Hacerü'l-Esved. Daha sonra insanlar Allah'ın beytini tavaf ettikçe, ellerini oraya sürdükçe tabii ki orayı tavaf eden, hacceten Allah'ın beytini tavaf eden günahlarından inşallah arınmış oluyor. Onların günahlarından arınmasıyla adeta onların günahlarını çekiyor o taş rengi siyahlaşıyor şu an koyu kahverengi siyaha yakın bir renk üzere bulunmakta Hacerül Esved burada tavaf ederken tavafa dediğimiz gibi Hacerül Esved taşının olduğu yerden başlanıyor orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tavafa başlarken Hacerül Esved taşını öperek başlamış ve Allah'ın beytini tavaf edenlere imkan buluyorsanız o taşı öpün imkan bulamayan izdiham hali var ise Uzaktan sağ elini kaldırarak Veya iki elini kaldırarak Allahu ekber diyerek O taş selamlanıyor ve Tavafa o noktadan başlanıyor Selamlamak da Öpmek yerine Geçmiş oluyor çünkü İnşallah ahirette orayı Allah'ın beytini ziyaret eden Hacc eden umre eden insanlara Orada o Taş da O Hacerül Esvet taşı da siyah taş anlamına geliyor. Hacerü Esvet Siyah taş, esvet taş, Hacer siyah anlamına taşıdığı için Hacerü Esvet siyah taş anlamına geliyor. O taş ahirette e, şahit olacak. Ya Rabbi falan kulun işte senin beytini tavaf etti, geldi ve beni selamlayarak veya öperek veya uzaktan işte sağ elini kaldırarak avuç avuç içini bana doğru yönelterek göstererek selamladı diye şahit olacak inşallah. Bu şekilde yedi kez Allah'ın evi beyti şaft dinliyor her bir dolanmaya. Yedi kez dolanıldığında bir tavaf olmuş oluyor. Bu şekilde müminler orada bol bol tavaf ediyorlar. Allahu Teala tavaf edenlere yine rivayette anlatılır, söylenir. Allah'ın o beytullahın olduğu yere 120 sevabı iner. Bunun 60 tanesi Allah'ın evini, beytini tavaf edenleredir. 40 tanesi orada namaz kılanlaradır. 20 tanesi de oturup Beytullah'ı seyredenlere, Allah'ı tefekkür edenleredir. Bakın orada orada oturup hiçbir iş yapmasan bile Allah'ı tefekkür etmek, zikretmek, Beytullah'ı seyretmekle bile 20 tane sevap kazanılmakta. Evet, yeryüzünde en mübarek yer Allah'ın seçmiş olduğu yer bu Kabe Mekke'nin olduğu Kabe Beytullah dedik orada yapılan ibadetlere Resulullah Efendimiz'in hadisi şerifinde belirttiği gibi yüz bin sevap vardır. Yani bizim şimdi burada evimizde ilimizde burada yapmış olduğumuz namazı sevabını bir sevap kabul edersek orada kılınmış namazın iki rekatlık bir namazın yüz bin sevabı var. Bundan dolayı da tabi ki orada müminler bol bol ibadet etmek, tavaf etmek namaz kılmak üzere hareket ediyorlar ondan sonra gelen e, mübarek yerlerden Resulullah Efendimiz hadis-i şerifinde buyurduğu gibi benim ne, mescidimde namaz kılanında diyor başka yerlerde kılınan yapılan ibadetlere göre de bin sevabı vardır diyor. bakın mescid de yapılan ibadetler bin sevap mescidi e, haremde, haramda yapılan, beytullahta yapılan ibadetlerde yüz bin sevap kazanmış oluyor kişi. Bu şekilde aynı şekilde Kabe'nin etrafında Hazreti Adem'den bu yana 124 bin bir rivayete göre 124 bin tane nebi geldi, resul geldi. Bir rivayete göre de 248 bin tane, iki iki katı bazı kaynaklarda böyle yazıyor. Burada 124 bin veya 248 bin gelen Nebi'nin Resuller'in bir çoğunun şu an Kabe'de tavaf ettiğimiz alanda defnedilmiş olduğu kabirlerinin orada olduğunu Ehlullah kaynaklardan aktarmış, bildirmiştir. Dolayısıyla kişi burada tavaf ederken Allah'ın emrini yerine getirmek bir işin zahiri boyutunun yanında bir de batıni boyutu da var. Oradaki o o kadar oraya defne olmuş onlar, Peygamberlerin Ruhaniyetlerinin orada insana bir Himmeti oluşuyor Katkısı oluşuyor Yani bir enerji yüklemesi oluyor Günümüz tabiriyle anlaşılacak şekilde e, Dile getirecek olursak Bir nevi insana bir Enerji yüklemesi oluyor orada Farklı farklı boyutlardan Bir enerji yüklemesi oluyor Tavaf ettikçe kişi Orada namaz kıldıkça orada oturdukça Oradaki Oradaki 124.000 peygamberden ne kadar orada defnedilmişse Nebiden, Resul'den onların ruhaniyetleri de kişiye e, yükleme yapmış oluyor. Bu, tabi bunun bilincinde olmak, şuurunda olmak adeta kişinin e, bu yükleme yapılırken kanallarını açmasına sebep olur. Tabi kişi her ne kadar bunun bilincinde olmasa dahi yine yükleme olmakta. Fakat bu bilinci taşıyarak, bu idrak içerisinde olan kişi kendi kanallarını açmış olur açmakla birlikte daha yüklemenin daha tesirli bir şekilde olduğunu hisseder, anlar idrak eder, tefekkür eder burada Resulullah Efendimiz'in işte e, o Kabe'yi tavaf ederken işte o da buradaydı burayı tavaf etti düşüncesiyle onu tefekkür etmek, orada yaşanan hadiseleri, Siyer-i Nebi'de okuduğumuz mevzularda o hadiseleri tefekkür etmek, tabi insana ayrı bir şey katıyor lezzet katıyor öyle diyelim daha sonra orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin henüz peygamberlik gelmezden önce Nur Dağı diye isimlendirilmiş olan Nur Dağı'nın zirvesinde bir mağara var bu mağaraya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaman zaman çekilirmiş mesafesi de bayağı var oraya gidermiş azığının yanına alırmış yiyeceğini içeceğini o dağın zirvesinde ufak sadece bir kişinin girebileceği kadar bir iki tarafı açık bir giriş yeri var bir de açık olan tarafı uçurum olan tarafı var oradan tam Kabe gözükmekte o devirde şu an baktığınız zaman o büyük otel gözüküyor saat kulesi olan otel var ya, o görüntüyü Kabe'yi kapatmış o gözüküyor oradan Kabe'ye doğru bakar Allah'ı tefekkür eder kendi kendine orada oruç tutarmış Bağlamalı oruç tutarmış Bakın tasavvuf ehlinde bu bağlamalı orucun Ayrıca bir ehemmiyeti vardır Bağlamalı oruç dediğimiz ne oluyor İki gün, üç gün, beş gün Ve ee, iftar yapmak Yani bir kere sahur yaptın Üç gün sonra iftar yapmak şeklinde oluyor Bu bağlamalı oruç dediğimiz yani Kişinin bünyesine göre it Takatine göre olan şeyler Bunun manevi getirisi çok fazla bu bağlamalı orucun bağlamalı oruç denilen orucun hakikaten tasavvuf ehlinin manevi getirisi çok fazla olan tasavvuf ehlinin tavsiye ettiği bir oruçtur. Resulullah Efendimiz de oraya gider bu şekilde oruç tutarmış. Zaman zaman bağlamalı oruç tutarmış. Hazreti Hatice annemiz zaman zaman erzak getirirmiş ona. İçecek ve erzak getirirmiş. Orada çünkü bir müddet kaldığı olurmuş. Artık ne kadar kalırsa bir hafta on gün. O da dahil o da tırbanmak çıkmak dahil hakikaten insanı yoruyor. Yani Resulullah Efendimiz'in işte gelip oraya o dağa çıkarken bunu tefekkür ettik. Bu kayalara basarak ki şu an oraya e, yer yer bayağı bir basamaklar yapmışlar insanlar rahat çıkabilsin diye. Yine oradaki insanlar tarafından yapılmış. Oranın hükümeti tarafından bir hizmet götürülmemiş oraya. Zaten e, oranın hükümetinin anlayışı biraz farklı. Yani bu tarz yerlere e, kıymet vermiyorlar. Biz biz bu tarz yerleri Resulullah Efendimiz gittiği için kıymet vermekteyiz mesela oraları o gitmiş orada bulunmuş diye ziyaret ediyoruz acaba nasıl bir yere gitmiş nasıl e, tefekkür etmiş onu bir tahayyül edelim kafamızda canlandıralım diye gidip oraları ziyaret ediyoruz ziyaret edenlere baktığımızda da zaten genelde Türkler, Afganlar Pakistanlılar en çok o, o gibi yerlere ziyarete gelenler onlar başka milletlerden pek fazla insan gözükmüyor yani pek göremedim oraya gidip ziyaret ettiğimizde biz de bunları tefekkür ediyoruz. İşte bu nasıl çıkmış Resulullah Efendimiz buraya? Gelirmiş buralarda böyle tefekkür edermiş, oruç tutarmış. Allah'ı tefekkür edermiş diye. Yine o mağaraya da Allah'ı tefekkür ederken işte ilk vahyin geldiği Cebrail aleyhisselamın gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sıkıp bıraktığı oku dediği ikra dediği, Resulullah Efendimiz'in de ben okuyabilenlerden değil bir korkuya kapılarak dediği o mağara. Gittik orayı ziyaret ettik. Orada bir tefekkür ettik. Resulullah Efendimiz'e o ilk vahyin gelmesinin mevzusunu. Oradan Kabe'ye doğru baktık. Her ne kadar Kabe'yi göremesek de. Yani onun yaşadığını kendimizde tahayyülümüzde canlandırarak bir Herkes kendine göre tabii ki Herkes kendi ilmine göre bilgisine göre Bir şeye girdik yani Öyle bir düşünceye girdik Bir tefekküre girdik Daha sonra Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin allah Teala tarafından Emrin gelmesiyle artık Hicret emrinin gelmesiyle Hicret ettiği Artık müşrikler Baskı kurmaya başlamış Müslümanlardan inananlara Resulullah Efendimiz Hicret etmelerini söylemiş. Bir kısmı Medine'ye gitmiş, hicret etmiş. Bir kısım müminler Habeşistan'a, o zaman Habeşistan, ismi Habeşistan olan Necaşi, Kral Necaşi'nin e, topraklarına hicret etmiş. Ve en son e, Resulullah Efendimiz Allahu Teala'dan haberin gelmesiyle birlikte, hicret etmesi hususunda artık emrin gelmesiyle birlikte bir gece... Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırıyor. Kendisine emanet edilen bazı malları da veriyor. Şunları şunları şun sahipleri şunlardır onlara teslim et diye. Hazreti Ali'deki bu teslimiyete bakın. Hazreti Ali kendisini öldürmek niyeti üzere olan müşriklerin bilgisinde olduğu için Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırıyor ki Evde yatıldığı izlenimi oluşsun Hazreti Ali yatıp uyuyor orada Bakın Allah'a teslimiyete Resulullah'a teslimiyete bakın Hazreti Ali yatıp son derece rahat bir şekilde Mışıl mışıl uyuyor Resulullah Efendimiz evinden çıkıyor Yerden bir avuç toprak alıyor Ondan sonra o müşriklerin üzerine saçıyor Allahu Teala onların üzerine Yasin suresinde geçen Onların önlerine ve arkalarına set çektik Onlar görmezler Mealinde geçen ayet'i okuyup okuyup onların üzerine saçtığı zaman Allahu Teala müşriklerden perdeliyor Resulullah Efendimiz. Resulullah Efendimiz gidip Hazreti Bekir'e "Evet, vakit geldi. Hicret ediyoruz. Allah'tan emir geldi." diyor. Bu hicrette arkadaş olarak Hazreti Ebubekir'i yanına seçiyor. Birlikte çıkıyorlar. Müşrikleri Bakın şimdi burada çok derin tefekkür etmemiz gereken şeyler var. Bakın Allah alemlere rahmet olarak yaratmış olduğu zaman olduğu halde Resulullah Efendimiz'i bazı hadis-i şeriflerde her ne kadar zahir uleması hadis alimleri kabul etmese de ey habibim sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım hadis-i şerifini bazı zahir uleması sahih olmadığı için kabul etmiyor ee, böyle bir Allah'ın e, ilk yaratılan nur-u Muhammedi, hakikat-ı Muhammedi yaratılan ve ondan bütün alemi yaratan ve son nebi olarak gönderdiği Resulullah Efendimiz sebeplere başvuruyor bakın. Yani Allah nasıl olsa beni korur. Allah koruyacaktır deyip hareket etmiyor bakın. Allah'u Teala'nın kurmuş olduğu bir sünnetullah kanunu var. Buraya iyi tefekkür edelim. Müşrikleri kandırmak için ters istikamete giriyor. Medine istikametine değil tam ters istikametine doğru bir mesafe yol alıyor Sevr Dağı dediğimiz o dağın olduğu bölgeye geliyor ondan sonra Hazreti Ebu Bekir ile birlikte o Sevr Dağı'nın evet Sevr Dağı hakikaten tırmanması çok zor gidenler varsa aranızda biliyordur bayağı bir zorlu bir dağ yani iyi terletiyor insanı bir saat yaklaşık yani sıkı bir tırmanış yapmamıza rağmen bir saatte çıktık nefes nefese bir saatte çıktık ki yaşlı insanlar Çıkması tabii ki bir buçuk saati buluyor Bazen iki saati bulanlar da oluyor Oraya çıktığımızda hani onu tefekkür ettik Dedi ki oraya bazı yerlere Kısmi yerlere merdiven gibi Basamak yapmış oldukları halde Bu kolaylıklara rağmen biz Zorlanarak çıktık Düşünün Resulullah Efendimiz o zaman e, Hicret e, ilk vahyin gelişinden 10 sene sonra Vuku buldu Yani 40 yaşı 10 sene daha üzerine koyduğunuz zaman 50 yaşında olmuş oluyor Resulullah Efendimiz Hz. Ebu Bekir yine kaynaklarda geçen bilgiye göre rivayete göre birkaç yaş Resulullah Efendimiz'den büyük olduğu rivayet edilmekte yani 50-52 yaşlarında iki arkadaş bu dağı tırmanıyorlar o kayalıkları tırmanıyorlar o çileleri çekiyorlar alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o meşakkatı çekiyor o dağın zirvesine çıkıyor sebeplere başvuruyor oradaki mağaranın bir tanesine girişi alçak olan yani oraya mağaraya geldiği zaman dışarıdan gelen insanlar ancak ayak uçları içerideki mağaradaki insan dışarıdakinin ayak uçlarını görebiliyor dışarıdaki insan hani, eğilip de mağaranın içine bakması lazım öyle bir mağaraya giriyor gizleniyorlar Saklanıyorlar müşriklerden ve müşrikler iz sürerek Paser dağına kaçtıklarını bunların tespit ediyorlar Artık o kadar iyi bir iz sürücüleri varmış demek ki Ben böyle düşündüm yani şöyle bir baktım her yer kaya Her yer taş kaya bu kaya taşta nasıl iz sürmüşler de Onların buraya geldiğini tespit etmişler demek ki o da ayrı bir ilim yani İz sürme iz sürme ilmi de ayrı bir ilim bu iş sürerek ta ki saklandıkları mağaranın dibine kadar gelmişler. Yani bu iş sürücüler mükemmel bir iş sürücüymüş yani öyle anlaşılıyor. Saklandıkları mağaranın dibine kadar geliyorlar. Rivayete göre, kaynaklarda geçen bilgiye göre Allahu Teala onları saklandıkları mağarada hemen bir örümcek ağ örerek o mağaranın girişini kapatıyor. Yine rivayete göre güvercin gelip yuva yapıyor ve yumurta bırakıyor yuvaya gelen müşrikler etrafı her tarafı dedik dedik arıyorlar tabi buraya da bakalım bu mağaraya da arayalım diyenler oluyor içlerinden içlerinden bir kısmı da diyor ki bu mağaraya girmiş olmaları mümkün değil girmiş olsalar bu örümcek ağa bozulurdu bu güvercin uçak kaçardı yuvası bozulurdu buraya bakmanın bir anlamı yok diyorlar bu arada tabi içeride Hazreti Ebubekir endişeleniyor kendi adına değil Resulullah adına endişeleniyor o zaman Resulullah Efendimiz üzülme diyor Allah bizimle beraber sonra o mağarada birkaç gün bir hafta kadar rivayete göre kalıyorlar ta ki müşrikler artık etrafı arayanlar çekilsin aramadan vazgeçsin düşüncesiyle bakın tedbire bakın dinimizde tedbirin ehemmiyeti buradan da anlaşılıyor yani. hiçbir şekilde tedbir almadan ben Allah'a tevekkül ettim demek yok kişi tedbirini alacak ondan sonra Allah'a tevekkül edecek buradan bu hizmetleri iyi anlamamız lazım sebeplere başvuracak yani kişi orada bir hafta kadar kaldıktan sonra yine o bölgede o dağın etrafında Hazreti Ebubekir'in oğlu e, sürüsünü orada otlatırmış e, ve oradan işte taze süt getiriyor Resulullah Efendimize ve Hazreti Ebubekire bunlar orada o erzaklarla bir hafta kadar kalıp daha sonra oradan çıkarak Medine istikametine koyuluyorlar zorlu bir yolculuktan sonra Medine'nin yakınında dışında bulunan buraları şimdi gör, gördüğümüz yerleri tekrar bir anlatıyorum ben de size hayalinizde sizde canlandırın hayalen sizde oraları görün düşüncesiyle zaten bu whatsapp grubunda üye olan kardeşlerimizin hepsi ne de bu oradan fotoğraflarla birlikte bu bilgileri de attık ki hani onlar da bizim yaşadığımız anı benzerini yaşasınlar tefekkür etsinler diye bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir Medine yakınlarında Küba Mescidi'nin bulunduğu yerde Küba köyüne geldiklerinde bir rivayete göre dört gün bir rivayete göre on dört gün burada konaklıyorlar ve orada ilk inşa edilen mescit bu oluyor Küba Mescidi yani İslam'ın ilk inşa ettiği mescit Resulullah Efendimiz'in bizatihi kendinin de kurulumunda çalıştığı taş taşıdığı mescit olmuş oluyor Küba mescidi bu Küba mescidinin tabii ilk olması hasebiyle önemi ayrı yine Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerinde bu Küba mescidinde namaz kılmanın ehemmiyeti de ayrıca bildiriliyor Cumartesi günleri Resulullah Efendimiz kalkıp Medine'den, Mescid-i gider, Cumartesi günleri Küba mescidine gider orada namaz kılarmış biz de sünnet yerine gelsin diye cumartesi gününe o ziyareti tehir ettik. Cumartesi günü geldiğinde gittik oraya. Hem cumartesi günü orada namazımızı kılalım hem o mescidi cumartesi ziyaret edelim ki Resulullah Efendimiz de cumartesi etti diye sünneti iki kat iki katına katlayalım düşüncesiyle öyle yaptık. Gittik ziyaretimizi yaptık. İnşallah Allah kabul etsin. Orada namazımızı kıldık. Küba mescidini gördük. Orayı Küba mescidini ziyaret edip, cumartesi günü ziyaret edip Allah için iki rekat namaz kılanın umre sevabı vardır buyurmakta Resulullah Efendimiz hadis-i şerifte. Hem dedik bu sevaba da nail olalım inşallah dedik. Böyle ziyaretimizi yaptık. Daha sonra orada kıble mescidi duymuşsunuzdur biliyorsunuz. İki kıbleli mescit Henüz İslam'ın ilk yıllarında hicret olduktan sonra Namaz kılınırken istikamet Kudüs'e doğruydu. Mescid-i Aksa'ya doğruydu. Resulullah Efendimiz o tarafa doğru durmaktaydı. Fakat gönlünden Kabe'ye dönmek, yönelmek vardı. Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılındığı için Yahudiler de Müslümanlarla dalga geçerlerdi. Hala bizim ibadetgahımıza yönelmektesiniz. İşte kendi dinlerinin muteberliğini güya ifade etmek adına bizim istikametimize doğru yönmek dönmektesiniz diye. Bu şekilde Müslümanlarla da uğraşmaktaydılar. Resulullah Efendimiz de gönlünden Kabe'ye yönelmek vardı ki bir o e, Kıbleteyn Mescidi denilen yerde yine bir gün namaz kılarken bir rivayete göre öğlen namazı, bir rivayete göre ikindi namazının ikinci rekatında Allahu Teala ayet inzal etti. İşte başını kaldırıp göğe bakalım. Kabe'ye yönelmek isteyen Kabe'ye yönel halinde artık bu ayetin e, nazil olmasıyla birlikte namaz içerisinde Resulullah Efendimiz istikametini döndü şeyden e, Mescid-i Aksa istikametinden tam tersi istikametine Kabe'ye doğru döndü. Bunu gören sahabe namazda onlar da döndüler. Aynı hareketi onlar da yaptılar. Dolayısıyla buraya kıbleteyn mescidi deniliyor. Yani iki kıble, kıbleteyn, iki kıbleli mescidi hem şeye doğru O kapının Giriş kapısının üstüne Mihrap motifi koymuşlar İşte iki kıbleli mescidi Bu şekilde orayı da gitmiş olduk Ziyaret etmiş olduk Mescidi Nebevi Resulullah Efendimiz hicreti Yaptığı zaman herkes tabii ki Resulullah Efendimiz'i misafir etmek istiyordu Medine'de Medire, Medine'li ensar Herkes yanında misafir etmek istiyordu Ya Resulullah buraya gel bende kal Bana misafir ol diye davet etmek istiyordu kimsenin kalbini kırmamak herkesin gönlü olsun diye Resulullah Efendimiz devesini serbest bıraktı, devemi serbest bırakın dedi devem nereye çökerse ona misafir olacağım ilk çöktüğü yer mescidimizi yapacağımız yer, ikinci çöktüğü yerde misafir olacağım yerdir buyurdu ilk çöktüğü yer şu an Mescid'in evinin nebevinin yapıldığı yer daha sonra da kalktı oradan deve biraz yol aldıktan sonra tekrar çöktü o çöktüğü yerde işte İstanbul'da e, kabri bulunan sahabe-i kiramdan e, Eyüp el-Ensari Hazretlerinin evinin önünde çöktü. Ona misafir oldu. Birkaç ay bu göre misafir oldu ve bu arada mescit inşa edilmiş oldu. Orada Ensar ile Muhacirin, Ensar Medine'nin yerlisi, yerli halk. Yani o kadar bir teslimiyet var ki Resulullah Efendimiz'i o kadar sevgileri, aşkları, muhabbetleri var ki ve Resulullah Efendimiz'e olan aşk, muhabbet, sevgi o iman kuvvetiyle birlikte muhacir kardeşlerini, Mekke'den gelen, dışarıdan gelen mümin kardeşlerini kucakladılar. O kardeşliği tefekkür ettik orada, o mescitte. Bu nasıl bir kardeşliktir dedik yani. Öyle bir kardeşlik ki her şeylerini ikiye böldüler ensar her şeyini sahip olduğu her şeyi ikiye böldü gelen kardeşine verdi malını ikiye böldü parasını ikiye böldü tarlası arsası varsa ikiye böldü al dedi yarısı senin dedi yani bu İslam kardeşliği bu müminlik kardeşliği nasıl yaşanmış o dönemde nasıl bir kardeşlik anlayışı varmış ki o kadar sıkı bir ilişki içerisinde bu ensarla muhacir bunu tefekkür ettik. Sonra döndük günümüze. Günümüzdeki Müslümanların, müminlerin halini tefekkür ettik. O kardeşlikten hiçbir eser olmadığını gördük. Ümmeti, ümmeti tefekkür ettik. Bu ümmet neden böyle dağıldı? Neden böyle parçalandı? Neden herkes kendine bakıyor? Ümmetçilik çizgisinden çıkmış milliyetçilik Akımı ön plana çıkmış Herkes kendi milletini en üstün görmeye başlamış Bu düşüncelere girmişler Bunları gördük Bunları tefekkür ettik İşte bu parçalanmıştı Parçalanmanın en büyük sebeplerinden biri Ümmetçilik davasından çıkmak Oysaki Resulullah Efendimiz zamanında Sahabe nereden olursa olsun Dünyanın neresinden geldiyse gelsin Mümin olan kişi Kardeş diye kardeşim diye bağrına basmıştı Ümmetçilik buydu çünkü gerçek kardeşlik mümin kişi, kişi müminin kardeşidir yani. Gerçek kardeşlik budur. Bu insanın Rus olması, İngiliz olması, Fransız olması, Afrikalı olması, Oralı olması, Burası olması, Çerkez olması, Pürt olması, Laz olması hiçbir emniyeti yok. Eğer ki Allah'a iman etmiş, Resulullah Efendimiz'in sünnetine ittiba etmiş, bağlanmış, Kur'an'a sıkı sıkıya bağlanmışsa bu o zaman kardeş olmuş oluyor. Nerel olursa olsun milleti. Bu anlayıştan uzak olduğumuzu gördük. Günümüzde Günümüzdeki bu Müslümanlar da bu anlayıştan uzak olduğunu gördük Sonra etrafımızdaki insanlara baktık Oraya umre yapmaya gelenlere baktık Acaba dedik Hani ülkemizde mi bu sorun Kendi Türk milletimizde mi var bu sorun Bu ümmetçilik bilincinden uzaklık Bu kopmuşluk Herkes kendi halinde kendi havasında Aman önce ben bineyim Aman önce ben oturayım Aman önce ben içeyim aman önce ben yiyeyim aman kapıdan önce ben gireyim aman Kabe'ye en yakın ben olayım uzakta kalmayayım düşüncesi var hep insanlarda hep ben ben ben önce ben iyisi benim olsun dedik acaba Türk milletinde mi var bu dünyadaki öteki Müslüman kardeşlerimizde yok mu onları bir gözlemleyelim dedik baktık maalesef dünyadaki öteki Müslüman kardeşlerimizde de bu hastalığı gördük yani yani istisnai durumlar hariç tabi ki istisnai bu tevhid meselesini hazmetmiş idrak etmiş az da olsa insanlar fark ediliyor hakikaten bu ümmet bilinci içerisinde olan insanlar o sıcaklığı görebiliyorsunuz bunları kimde gördüm afganların içerisinde gördüm afganlarda pakistanlılarda afrikadan da sudanlarda çok gördüm yani bu o candanlık o kardeşlik hani sanki 40 yıllık ahbapsın Hakikaten kardeşmişsin. O izlenimi görüyorsun yani. O candan böyle tebessümleri, konuşmaları, Arapça kelamımız olmamasına rağmen, tarzanca konuşmamıza rağmen o sıcaklığı e, daha çok Afganlarda gördüm. Naziklik, mezaket, insanları kırmamak, insanlara zarar vermemek, e, insanların içinden yanından geçerken böyle, böyle parmak kuşlarında geçmek hususunda e, hassasiyet gösterenler Genelde Endonezyalılarda onları gördüm Çok nazik kibar insanlar <gülüyor> Kimseye böyle aman dokunmayayım Zararım oluşmasın ee, Düşüncesindeler O naziklik hususunda onlar öndeler Yani onları gördük Tabi ki itikatları Allah bilir kalplerde Ama yani tevhide Dair Tevhidin izlerini Kimde gördün dersen Kimde gözlemledin dersen ee, Sudan Afrika bu Müslüman kardeşlerimizde Bazı şeyde Afganistan, Pakistanlı kardeşlerimizde Hissettim Gördüm bunları O şekilde gözlemledim Ama bu Ümmetteki ayrılık Davasını genel olarak herkeste gördüm Herkes kendi havasında Kendi aleminde Yani öyle bir candan Ümmetiz burada. Ümmet olduk. Cem oluyoruz burada diye bir candan kardeşlik gözlemleyemedik orada. O, demek ki bu hastalık bu nasıl bir hastalıksa bütün ümmete yayılmış. Dünyadaki bütün Müslüman ülkelere yayılmış bu. İnşallah orada çok dua ettik Allahu Teala'ya. Niyaz ettik. Önce kendimizden, kendi şahsımızdan, ondan sonra tüm ümmette bu ümmet olma bilincinin, şuurunun yerleşmesini Allah'tan niyaz ettik. Ya Rabbi bunu nasip eyle dedik. Tekrar bu uyanışı nasip eyle. Bu sahabe, bu ensar, bu muhacir nasıl kardeşti böyle? Nasıl sıkı sıkıya bağlıydı? Nasıl öyle bir kenetlenmişti ki hiçbir fitne bunları ayıramıyordu? Bu kardeşlik duygusu içerisinde birbirlerine nasıl bir bağlıydılar? Bu duyguları tekrar bize yaşat Allah'ım. Bu birlikteliği tekrar sağla diye dua ettik İnşallah Allahu Teala dualarımızı kabul eder Önce kendi şahsımızda ondan sonra ülkemizde milletimizde Ve e, bunu özellikle ifade ediyorum Buraya gelen kardeşlerimiz bu konuda altını çiziyorum hakikaten Ve bu sohbetimizi internet üzerinden dinleyecek olan kardeşlerimize de diyorum. Ama ne olur önce kendimizden başlayalım sonra tüm çevremizdeki insanlara bu ümmet, yeniden bu ümmetin dirilişi, bu ümmet olma bilincini yaşayalım ve yaşatmaya gayret edelim bu kardeşliği tekrar tesis etmeye çalışalım Resulullah Efendimiz diyor ki selamı yayınız yani hakikaten böyle sokakta gidiyorsun, işine gücüne gidiyorsun çarşıya pazara gidiyorsun gördüğümüz insanlara selam verelim tebessüm ederek, tebessüm sadakadır ille çıkarıp cebinden para vermen şart değil yani hiçbir şey yapamıyorsan tebessüm edeceksin tebessüm etmek dahi sadakadır yani karşı tarafa sadaka vermiş gibi Allahu Teala ecir yazar tebessüm ederek selam verelim hal hatır soralım bunu yaymaya çalışalım aramızda bütün yakınımızdan çevremizden başlayıp yani madem ki Müslümanız aynı Allah'a inanıyoruz iman ediyoruz abdest alıyoruz namaz kılıyoruz Resulullah Efendimizin yolundan gidiyoruz gittiğimizi söylüyoruz gitmeye gayret ediyoruz o zaman bunları yaşamaya gayret edelim Resulullah Efendimiz bize neyi tavsiye ettiyse neyi bıraktıysa sünnet olarak bunları yaşamaya gayret edelim unutulmuş sünnetleri ihya etmeye gayret edelim yine hadis-i şerifin bir tanesinde buyuruyor ki unutulmuş bir sünnetimi ihya edene şehit sevabı vardır diyor değil mi hadis-i şerifte orada gözlemlediğim şu oldu Türkiye'mizde uygulanmayan inşallah uygulanmasını istediğim bu hususta ben girişimde bulunacağım. Diyanete de internet ortamından e, onun sitesine girip mail atacağım. İl müftülüğüne de mail atacağım. Mahallemdeki damaz kıldığım camilerde de imamlarla da görüşeceğim. Sizden de isteğim bu. Siz de önce bu sünneti yerine getirin ve siz de bunları yapın. E, unutulmuş bir sünnet ülkemizde akşam namazı ezanı okunduktan sonra biz direk farza geçiyoruz orada gözlemlediğim şu oraya gelen ümmetin büyük bir çoğunluğu evet iki rekat sünneti kılıyor Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin eserinde kitabında da okuyoruz fütüat Mekke'de bu akşam namazı ezanı okunduktan sonra farzıyla ezan arasında kamet ile ezan arasındaki sünnetin kuvvetli bir sünnet olduğunu ve kılınması gerektiğini ifade etmekte Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Biz de bu eserde bu mevzuyu okuduktan sonra elhamdülillah buna riayet ediyoruz, etmeye gayret ediyoruz. İnşallah siz de buna dikkat edin çünkü onun da mutlaka birçok icri, birçok hikmeti vardır. Resulullah Efendimiz'in bu ülkemizde unutulan bu sünnetini tekrar ihya etmek adına bir hareket başlatalım. En başta kendimiz yapalım bunu. Çünkü hadis-i şerif net açıp, her ezan ile kamet arasında bir namaz vardır buyurmaktadır kılmak dileğiyle. Bu namaz ne namaz oluyor? Sümleet namaz oluyor. afiyet namazı. Bu namazları kılmaya vehret ederim inşallah. Akşam namazlarında fazlan önce. Ve etrafımızdaki insanlara da bunu anlatalım. Bu etrafımızdaki insanlar da bu namaz kılanlar kılsınlar ki bu hikmetten faydalansınlar. Bu faziletten faydalansınlar. Ve diyanet, müftülük Hocalar, imamlar olmak üzere kimlere ulaşabiliyorsak ister mail yoluyla, ister sözlü olarak, şifai olarak ulaşalım ve bu e, sünneti yapmak isteyenlere, en azından yapmak isteyenlere bir zaman tanısınlar. Çünkü akşam ezanı okunduğu gibi, ezan bittiği gibi kamete başlanıyor. Yani bu sünneti kılmak isteyene de maalesef e, zaman kalmıyor yani. Çünkü ezan bittiği anda kamet başlıyor maalesef şöyle bir 3 dakikalık 5 dakikalık bir boşluk bıraksalar bunu rica edelim yazalım müftülüklere diyanete hocalarımıza bu alışkanlığı inşallah oturtmaya çalışalım kendimiz yapalım ve bu sünneti yaşamaya gayret edelim ülkemizde tekrar bunu tesis etmeye gayret edelim inşallah çünkü bu orada gördüğüm bu sünnete hakikaten güzel bir şekilde büyük bir çoğunluk riayet etmekte Ezan okunduktan sonra bir süre bekleniyor Sünnet namazı kılmak isteyen kılıyor. Ve kılanların baktığım zaman çoğunluk, %80 gibi bir çoğunluk orada kıldığını gördüm. Müşahede ettim. Orada güzel bir adet şunu gördüm. Pazartesi ve Perşembe günleri gerek Mescid-i Nebevi'de, gerekse Kabe'nin olduğu yerde insanlar bir sergi selgi açıyorlar. Orada ikramda bulunuyorlar. İkramda bulunan ne? Hurma, zemzem. Ve tahmin ediyorum herhalde o bir esmer e e ekmek, çavdar ekmeği e ikram ediliyor. Biz de Halil kardeşimle hatta bunu konuştuk, gülüştük. Halil kardeşim dedi ki Allah nasip ederse dedi, döndükten sonra dedi, aynısını dedi, bizim dergâhta da yapalım dedi. Bunun aynı usul dedi naylon alacağım o naylonları alacağım dedi bulacağım. Hurma, zemzen, çavdar ekmeği bir pazartesi ya da perşembe gününe denk getirip dedi iftar verelim. Arkadaşlara gene böyle whatsapp grubumuzdan duyuralım atmosferi bir canlandıralım, yaşayalım. Öyle bir hem bir iftar etmiş oluruz, hem bir yine hasbihal sohbet etmiş oluruz. Hem de o anıyı bir canlandırmış oluruz. Dedik inşallah öyle de bir niyetimiz var. Yapacağız inşallah öyle. Bir iftarımızda öyle hurma, zencem ve çavdar ekmeğiyle bir iftar yemeği de verelim dergahımızda inşallah. Bunu gördük. Pazartesi, perşembe günleri güzel bir adet. İnsanlara işte oruç olanlara iftar ettirmiş oluyorlar. Olmayanlara ikram etmiş oluyorlar. Orada umre yapmaya gelenleri 2004'te hacca gittiğimde de müşahede ettiğim şu oldu. Dünyanın birçok ülkesinden gelenler bu Allahu Teala'nın hac etmekle, umre etmekle, umre yapmakla alakalı emrini emir telakki ediyorlar. Tamamen bu emri yani ayakta durmaya, yürümeye gücün kudretin yetiyorsa Allah'ın evini gidip Ziyaret etmen gerekir olarak alıyorlar bu ayeti. Afganistan, Pakistan, Afrika'da yaşayan Müslümanlar. Bizde biraz daha mevzular biraz esnemiş. Bunu açık söyleyeyim. Yani bizim Türk halkında biraz daha esnek. Ya işte hatta WhatsApp grubundan da paylaştım onu da biraz ee, serzenişte de bulundum yani. Bizdeki toplumumuzdaki e, yerleşmiş kanı şu. İşte ya henüz daha gencim biraz daha yaşlanayım o zaman giderim işte daha henüz evlenmedim hele bir evleneyim baklanayım evlendikten sonra hele bir çoluğum çocuğum büyüsün çoluğu çocuğu büyüdüyse ya daha evlendirmedik kız evlenecek oğlan evlenecek onları bir evlendirelim e, evim yok bir ev alayım hele e, işimi biraz büyüteyim hele o zaman giderim vesaire vesaire hep etel, örtel, öteleme erteleme bizim milletimize yerleşmiş biz millet olarak yani Türk milleti olarak bu hususta Gevşek olduğumuzu net bir şekilde Söyleyebilirim gördük Orada da gördük Bizim dışımızda dünyanın diğer bütün Müslüman ülkelerinden gelen Müslümanlara baktığımız zaman Birçok hakikaten durumu Zor olduğunu net bir şekilde Görüyorsun üzerindeki kılığından Kıyafetinden görüyorsun Adamların yiyecek ekmeği yok Sadece kendini oraya getirmiş nasıl getirdiyse Bilemiyorum artık nasıl gelebildiyse gelmiş yatacak yeri yok. Otelde yatmıyorlar. Bunu Kabe'de de çok gördüm. Mescid-i dış e, duvarlarının dışında oralarda da çok gördüm. O mermerlerin üzerlerine üzerlerindeki çubuğu örtmüşler. Kadın olsun erkek olsun. Orada yatıyorlar. Ve akşamları, akşam namazına mütakiben oranın zenginleri tarafından bir e, organize yapmışlar. işte. Değişik noktalarda şey veriyorlar. İşte pilav, pilav üstü tavuk yanında İçecek gibi, çay gibi ikram veriyorlar. Bu insanlar yiyeceği olmayan, parası olmayan insanlar oralarda kuyruğa giriyorlar. Bir gün her akşam akşam namazından sonra o kuyruğa giren insanları görüyordum. 100-150 metre uzunluğunda kuyruklar gördüm. Sanliyetimle söylüyorum bak. 100-150 metre gelecek orada bir kap işte pilav üzerine neyse işte, kavuk neyse veya işte burma ne ikram ediyorsalar. Orada yapılan ikramları yiyerek Orada hayatlarını Bu şekilde idame ettiriyorlar Kendilerini ancak oraya atabilmişler Gelebilmişler nasıl geldiyseler Ama şunu düşünmemişler yani İşte çoluğumu evlendireyim Çocuğumu evlendireyim Ev alayım barkalayım araba alayım dememişler Bizim yaptığımız gibi dememişler Demişler ki orası Allah'ın evi Allah Kur'an-ı Kerim'de Evimi gelin ziyaret edin Beytimi ziyaret edin Umre yapın hac edin Buyurmuş biz de bu Allah'ın emrini yerine getirelim demişler memleketlerinden çıkmışlar gelmişler onların bu düşüncelerini imanlarını şöyle bir tefekkür ettim onların imanları o zaman bizim imanlarımızdan daha ağır basıyor eğer onlar bu bu düşüncedeyseler Allah'a tam bir tevekkül ederek ben orada ne yiyeceğim ne içeceğim ya işte ben olmaz klimalı otelde yatmazsam olmaz oraya gittim mi rahat etmek lazım o sıcak suyum olacak klimalı otelim olacak ne bileyim bizden giden insanların gibi otelde aa havlu verilmemiş. Ya olur mu havlu verilmez. Yani bunların tantanasını eden insanlar bile var yani maalesef. Nasıl otel burası ya bir banyo havlusu vermedi diyenler bile var. Şunu demek istiyorum tamam oteldir hizmetini yapacaktır verecektir havlusunu ayrı da onların yaptığı umreyi haccı düşünelim bir de kendi yaptığımız umreyi haccı düşünelim yani. Ne kadar lüks içerisinde yapmaktayız. Ne kadar konfor, lüks hayatımıza yerleşmiş Beklentilerimiz ne kadar üstte Alt seviyeleri Kabul edemiyoruz yani Onların o hallerini kendimizi Koyamıyoruz tabii o, o adamlar Parası biraz parası olanlar O şehrin dışındaki mahallelerde Çok kalitesi düşük oteller var Şehrin dışındaki mahallelere de çıktık Şöyle bir de oraları da gezelim bakalım dedim Görelim ne var ne yok Mekke'de Medine'de Şunu gözlemledim ee, imar İmar bakımından, yaşam bakımından, yaşam kalitesi bakımından Türkiye'miz oradan çok çok ileride. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Teknik, teknoloji, yaşam kalitesi Türkiye'mizde çok yüksek. Medine'de de, Mekke'de de dış mahallelere çıktığım zaman ee, bir pecmur delik, yıkık dökük binalar, yaşam kalitesinin çok düşük olduğu, hijyene ehemliyet verilmediği açık, aşikar bir şekilde gözükmekte. Yani sefil bir yaşam var. Şöyle diyebilirim. Bizim Türkiye'mizdeki yaşantının 80 sene önceki hali. Şu an o dış mahallelerdeki yaşantı Türkiye'nin 80 sene önceki halini yaşıyorlar. Buna da hayret ettim. Yani bu kadar zengin bir ülke bu Arabistan petrol gelirleri bu kadar yüksek olmasına rağmen demek ki bunların zenginleri belli bir kesim zengin. O mahallelerde yaşayanlar demek ki yine gariban insanlar. Sadece hac faizasından 30 milyar doların gelir elde ediyorlar. Sadece harç. İşte bu para umreler yok. Umreler yok. Yani büyük bir, yani bir gelir para, elde o mesela o şehirlere aslında aktarılmış bile onlar bile dahi aktarılmıyor. O şehirlerde e, özellikle belki de Mekke ve Medine'de yaşamıyor oranın kendi halkı bilemiyorum. Belki de dışarıda başka şehirlerde veya ilçelerde yaşıyorlar. Şunu gözlemledim. Dışarıdan gelen çok insanlar işçi olarak çalışmaya. Zaten oradaki işçilerin tamamı hemen hemen dış Dış ülkelerden gelen insanlar çalışıyor orada işte temizlik işleri olsun başka işler olsun otellerdeki işler olsun Pakistan Afganistan Endonezya Malezya gariban insanlar yani paraya ihtiyacı olan insanlar Afrika'dan gelen insanlar birçok insanlar o insanlar çalışmakta orada hizmet sınıfında şoför araba süren taksilerde çalışanlar taksilerle mesela sağa sola gittik taksilerde çalışan bir tane dahi oranın yerli halkına rastlamadım. Yani soruyorum bu taksi senin mi diyorum. Mesela adam Afganistanlı, Pakistanlı ya da Malezyalı neyse yok diyor ne? Nerede dünyada? Ben diyor burada çalışıyorum maaşlı olarak diyor. burada şoförlük yapıyorum diyor. Bu taksinin asıl sahibi diyor Suudi diyor. Orada adamlar taksiyi almış. İşte o insanları çalıştırıyorlar o şekilde. Oradaki çalışanlarda eee artık oraya gelen insanlar kimisi bilemiyoruz tabi kimisi belki iyi haşesinin temini için para kazanmak için gelmiş kimisi o mübarek mukaddes yerlerde bulunayım da hem orada çalışayım karnımı doyurayım hem de o mübarek yerlerde bulunayım düşüncesi üzere gelmiş olanlar olabilir Medine'de özellikle tabii bu, bu manada gidenler tercih edenler Medine'yi Mekke'ye göre Medine'yi daha çok tercih ediyorlar hani orayı yaşam alanı olarak seçiyorlar Resulullah Efendimizin yeri diye Mekke şehrinde Allah'ın celal sıfatının daha bir e, zuhur ettiğini müşahede edebiliyorsun görüyorsun orası biraz daha celalli Medine daha yumuşak daha mülayim orada da cemal sıfatının zuhur ettiğini insan müşahede ediyor Resulullah Efendimizin orada olması rahmeti biraz daha yaymış oluyor onu hissedebiliyorsun yani rahmetin yaygınlığını ya. medeniyet yani Medine medeniyetten gelmekte orada yaşayan insanlar gerek Türkiye'mizden yıllar öncesinden çok gitmiş insanlar var şu an orada işte bir kuşak var yaşlı insanlar var orada ölmüş olanlar var yine orada ziyaret ettiğimiz yerlerde gittik benim 2004 yılında hac ettiğimde tanıştığım mürşidim olan Beşir dedemin kaldığı İrfaniye medresesi diye bir yer vardı Mescid-i Nebevi'nin kıble istikametinin zıttında bir kilometre gerisinde orada bir Ebu Zer caminin hemen karşısında bulunmaktaydı Türklerin Aldığı bir bina, iki katlı bahçeli bir bina vardı. Türkler vakfetmiş orayı. Kendisini Resulullah'a adayan, Resulullah aşığı giden Türkler orada her bir odada bir Türk kalmaktaydı. O zaman 7-8 tane Türk dede kalmaktaydı. O zaman yaşları, o zaman dahi yaşları 65'in üzerinde insanlar vardı. Ee, orada onları gidip ziyaret etmek istedim. O medrese ne halde diye. Gittim ki baktım her yerle bir olmuş. O mahalle komple yıkılmış yıkmışlar, mahalleyi komple yıkmışlar, kaldırmışlar dediler ki bu medrese kalktı, bitti peki dedim oradaki dedeler vardı, ne oldu dedeler dediler, dediler hepsi öldü bir tane o devirden kalma, bir tane dede sağ kaldı Hüseyin dede, o da dediler nerede barınır, nerede yaşar bilmiyoruz tekerlekli sandalyede, yaşı çok ileri arada bir Mescid-i gider Mescid-i de, de falan yerde olur orada kılar namazını dediler kaldığımız zaman zarfında hep orayı yokladık ama Hüseyin dedeyi göremedik onunla görüşme imkanımız olmadı selam kapısından girişte gidenler olursa ziyaret etsinler selam kapısından girişte hemen soldaki sütünün dibinde Buharalı Halil Dede diye bir dedeyle tanıştım Türkçeyi güzel konuşuyor Buharalı 13 yıl oldu dedi ben Medine'ye gelebilir dedi Resulullah aşı bir dede ee, benim gördüğüm e, ehlullah'tan olarak gördüm ben bu zatı mana ehli bir zattı çünkü konuşmasından belli anlaşılıyor Halil dedeyle muhabbet ettik dede, Halil dede o da tekerlekli sandalyede birkaç sene öncesi felç geçirmiş sol tarafı sol kolu çalışmıyor sol ayağı çalışmıyor tekerlekli sandalyede evlat dedi ben dedi 24 saat dedi buradayım dedi. kimseyle konuşmam dedi ibadetimi yapar orucumu tutarım 85-86 yaşlarında orucumu tutarım dedi zaten orada iftar veriliyor 24 saat mescidine bir deyim ben dedi. bir tarafa gitmem dedi o bile şöyle dedi, artık dedi burada yaşamak zorlaştı dedi. Suud rejimi, Suud hükümeti yabancılar üzerinde baskı kurmaya başlamış. Yani ülkelerine geri dönmeleri hususunda bir takım yaptırımlar getirmiş. Birçok insan geri döndü dedi. Oraya gitmiş olan, Resulullah Efendimizin aşkıyla gitmiş Medine'ye yerleşmiş olan birçok insanın Türklerden, yarıdan fazlasının Türkiye'ye geri döndüğünü öğrendim. Orada tanıştığım Türklerden esnaf olanlarla Sohbet ettim muhabbet ettim Çok insan dedi geri döndü Türkiye'ye dedi Artık şartlar çok zorlaştı burada dedi Suud rejimi dedi bize şöyle bir şart getirdi Yeni dedi ee, Bunlar yıllık bir vergi alıyorlar yabancılardan 15 bin liraya çıkarttılar dedi Vergiyi Yılda dedi 15 bin lira dedi vergi ödüyoruz Vergi ödemek zorundayız devlete 5 bin lira da dedi kefillik sistem var orada Orada Suud Milletinden birisi sana kefil olmak zorunda. Bir yıllığına imza atıyor. Ben bu adama kefilim diyor. Bir hata kusur yaparsa hesabını benden de sorabilirsiniz diyor. En az dedi 4-5 bin lira dedi kefiller alıyor dedi. Kefiller bile bu iş artık ticarete dökmüş. Parayı almayan kefil olmuyormuş orada. <gülüyor> 4-5 bin lira kefil alıyor dedi. 15 bin lira da devlet alıyor. 20 bin lira. Yani Riyal Türk parası hemen hemen aynı. 20 bin lira dedi devlete para ödemek zorundayız. Biz dedi ne iş yapacağız? Nasıl para kazanacağız nereden kazanacağız da bu 20 bin lirayı dedi buraya vereceğiz de kalanını yiyeceğiz içeceğiz Onun için insanlar artık dönüyorlar dedi çok insan dönüyor dedi böyle işte Resulullah aşığı oraya gitmiş yerleşmiş birçok insanı artık üzmüşler Üzüyorlar dönmeye başlamışlar Bu da Allah'u alem bilmiyorum yani bu hükümetin bu tavrı bu tutumu oranın Bilemiyorum ama Allah'ı da kızdırır Resulullah'ı da kızdırır Ben öyle görüyorum Yani bu Suud devletine Bir takım sıkıntılar Musibetler bundan sonra yaşayabilir yani Çünkü Resulullah aşiği olan insanları zorda bırakıyorlar Üzüyorlar yani Bir kısmı artık barınamadığı için dönmek zorunda kalmış Dönüyorlar orada Bunu gözlemleyin bilemiyorum o Buharalı dede de öyle dedi yani bilmiyorum dedi ne olacak ne yapacağız kalabileceğiz mi kalamayacağız mı gitmek zorunda mı kalacağız dedi çocuk çocuklarıyla beraber gitmiş çocuklarımı dedi göndereceğim dedi çocuklarımı tekrar memlekete geri göndereceğim dedi burada kalmak çok zor ben de kalabilir miyim bilmiyorum dedi internet üzerinden dinleyecek kardeşlerimiz arkadaşlarımız da eğer yakın zamanda umreye gidecek olanlar olursa içimizden gidecek olanlar olursa selam kapısından girdiklerinde soldaki ilk sütunun dibinde tekerlekli sandalyede Halil dede ziyaret etmenizi duasını almanızı tavsiye ederim daha sonra o Halil dedeyi göremedik ha, şöyle bir durum var 24 saat oradayım dedi ama <gülüyor> birkaç gün görüştük o Halil dedeyle sohbetiniz oldu ama ondan sonra Halil dedeyi yerinde bulamadık oradaki insanlara sorduk onlar da bilmiyorlar herhalde dediler hasta hasta mı öldü mü vefat etti mi Allahu Alem bilmiyoruz ondan sonra gelmeden önce birkaç gün Halil dedeye ulaşamadık görüşemedik gidenler görürse, eğer yaşıyorsa, hayattaysa belki hastadır, iyileşince tekrar gelmiştir. E Deva ettiyse bilemiyorum. Allah rahmet eylesin deriz. Burada o şekilde bir gözlemlerimiz oldu. İzlenimlerimiz oldu. Oraya evet gidilmesini, ziyaret edilmesini, imkanı olan kardeşlerimizin umre yapmasını tavsiye ediyorum. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde bu 27, 28, 29. ayetlerde tekrar okuyorum. Ey İbrahim! insanları hac yapmaya çağır. Dünyanın her tarafından ister yaya olarak, ister nakil vasıtalarıyla gelip Rablerinin onlar için tahsis ettiği dünya ve ahiret nimetlerine kavuşsunlar. Belirli günlerde yani hac günleri Allah'a ibadet edip onlara nimet olarak verilen hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar ve hem kendileri yesinler hem de fakirleri doyursunlar. Böylece maddi ve manevi kirlerini gidersinler. Hac ve cibelerini ve verdikleri sözleri yerine getirsinler ve kabe'yi tavaf etsinler. Buyurmakta Allahu Teala. İşte bu ayetleri iyi tefekkür edip imkan bulan kardeşlerimizin aman aman muhakkak oraya gitmelerini tavsiye ediyorum. Gidin oradaki o manevi atmosferi teneffüs edin. Oradaki dünyanın değişik ülkelerinden gelen Müslüman kardeşlerimizle diyalog kurun. Ümmetin halini görün. Ne yapmamız gerekiyor? Onları müşahede edin. Önce kendi adımıza, kendinize bir sorun. Ben neredeyim? İşin neresindeyim? O ümmetin genelini gördüğü zaman insan bunu da muhakemesini yapıyor yani. Benim şöyle bakıyorsun, tartıyorsun, ölçüyorsun. Benim imanım nerede? Gelenlerdeki iman düzeyleri acaba Yaptıkları amellere bakıyorsun Hallerine tavırlarına bakıyorsun Nerede kıyas yapıyorsun bu sefer Ben neredeyim Eksiğim ne Noksanım ne Nelerde hatam var Neleri eksik yapmaktayım Bunların bir e, Muhasebesini yapıyorsun Buna vesile oluyor Oralara gitmek tabii ki Onun için oraya gitmeyi Tavsiye ediyorum İnşallah gidin Bunun getirisi Ayette de belirttiği gibi Maddi ve manevi getirisi Çok çok fazla Yani imkanı olan kardeşlerimiz şu sözlere aldanmayalım Aldanılmasın Bazıları diyor ki Aman oraya gideceğim de arabımı zengin edeceğim Paraları ona araba vereceğim de Arap rahat yaşasın diye Oralara mı gideceğim Tamam orası iyi mübarek mukaddes yerler ama Kabe var Resulullah Efendimiz var Ama e, paralar kime akıyor Araba akıyor Ben arabımı zengin edeceğim canım Oraya gitmekle Gitmem Bunlar yanlış Böyle bir şey yok Arabı zengin etmek değil dava Allah'ın emrini yerine getirmek Resulullah Efendimizin Neşcidini ziyaret etmek, Beytullah'ı ziyaret etmek. Bu düşünce yanlış. Bana göre kesinlikle ve kesinlikle yanlış. Bu belki de bilinçli ve kasıtlı olarak milletimize sokulmuş, empoze edilmiş bir fikir yani. Bu maneviyattan uzak durmaları için, bu şevki kırmak için. Aman gidersen arabı zengin edeceksin. Ne alakası var arabı zengin etmekle? Allah emretmiş burada. Gelin diyor, Beyt'imi ziyaret edin diyor yani. Allah'ın emri bu. Böyle bir şey yok. Arabı zengin etmek istemiyorsan Orada alışveriş yapmazsın Zaten oradan alınacak vurma Getirecek zemzem Öteki malların hepsi Türkiye'de de var zaten Ne alacaksan misal yani Alışverişini yapmazsın Ama oraya gidip O manevi havayı Teneffüs etmek O himmeti almak O enerjiyi kendine yüklemek Ayrı bir şey yani Onları yaşamayı Yaşamanızı inşallah Tavsiye ederim Dua ederim bunu yapmanızı hakikaten cani gönülden tavsiye ederim. Burada üzerinde dur duracağım konu bir bu. Oraya gitme imkanı olanlar kardeşlerimiz gitsin. Gitme imkanı olan defaatle de gitsin. Her gidişi ne diyor? Hatice Şerif'te de ortada. Her umre günahları temizliyor iki umre arasında. Gitme imkanı olan kardeşlerimiz gitsin. Gitme imkanını zorlayan kardeşlerimiz zorlasın. Gitme imkanı hiç olmayan kardeşlerimizi gönderme imkanı olan kardeşlerimiz varsa bu hayrı yapsınlar. Bu hayır başka bir hayra benzemez. Bunu da net bir şekilde söylüyorum. yani. Böyle bir imkanı olan kardeşimiz varsa oraya hiç gitme imkanı olamayacak imkanı madden, imkanı el vermeyecek insanları, kardeşlerimizi oraya göndersinler. Bu hakikaten büyük bir hayır olur. Büyük bir sevap kazanmış olurlar. yani. Şimdi o insana ekmek Ihtiyacı, vere, ihtiyacı olan etmeye verebilirsin. Karnını doyurabilirsin. Bunu sen de yapabilirsin. Öteki de yapabilir. Beriki de yapabilir. O adam karnını doyurabilir bir şekilde. İhtiyaç sahibine birisi verebilir. Tabi bu da güzel bir şey. Bu da güzel bir hayır. Ama bu oraya gönderme babında bu hayır başka bir hayır yani. Hakikaten. Onun orada yapmış olduğu o dua Allah'a yalvarış yakarışı düşünseniz ya. Kendisini gönderen vesile olan insana yaptığı yakarışı büyük bir kazanç elde etmiş olur büyük bir sevap kazanmış olur bu konunun üzerinde e, beyan ediyorum altını çiziyorum ve en önemlisi de ümmet olma bilincini şöyle bir silkinelim kendimize gelelim Resulullah Efendimizin anlamayı nasıl anlayabiliriz onun sünnetini nasıl yaşayabiliriz Kur'an'ı nasıl anlayabiliriz bu hususta tekrar bir oturalım başımızı ellerimizin arasına alalım iyice bir düşünelim ve üzerimize düşeni yapalım inşallah bu uyanışın artık olması gerekiyor yani bu ümmet olma bilinci evet ülkemizde görüyoruz bakın ülkemizde içten ve dıştan ülkemizi yıkmaya çalışan bu müslümanlık gerçek manada müminlik düşüncesini kardeşliği yıkmaya çalışan çok fitneler var çok tuzaklar var çok oyunlar var Allah yöneticilerimize idarecilerimize feraset versin basiret versin doğru yollara ayırmasın inşallah bu hususta da dua edelim hep. Bunları e, muvaffak etmesin bu ülkeyi parçalamaya bölmeye çalışanları. Allah-u Teala kazdıkları kuyuya kendileri kendi kuyularına düşsünler inşallah. Bu bilinci bu şuuru taşıyalım. Bu ümmet olma mevzusunda bu uyanışı yapabilirsek inşallah. Önce kendimizde sonra çevremizde akrabamızda sonra ülkemizde şehrimizde bu ümmet olma bilincini tekrar uyandırabilirsek, yaşayabilirsek tüm dünyada Müslüman olarak, Mümin olarak tekrar bu ümmet olma bilincine erersek işte o zaman Müminlerin zafere ulaştığı zaman o zaman olur. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette buyuruyor. Müminlere yardım üzerinde haktır diyor. Bakın net bir şekilde. Allah Mümin'e yardım edeceğini ve üzerinde hak olduğunu ayetle belirtmiş. Peki bütün dünyaya baktığımız zaman bütün zulüm altında kalan Müslümanlar. E Allah ayet diyor müminlere yardım üzerimde haktır. Haşa ayette bir yanlışlık olur mu? Bir hata olur mu? Allah sözünü yerine getirmemezlik yapar mı? Haşa. O zaman biz mümin değiliz demek ki o zaman bu anlam çıkıyor. Eğer bütün Müslümanlarda bu zulüm varsa Müslümanların üzerinde o zaman biz mümin değiliz. O zaman oturalım şöyle bir müminliğimizi bir sorgulayalım gerçek manada mümin nasıl olunur onu bir idrak edelim i̇şte gerçek manada mümin olursak o zaman ümmet olma bilinci de o zaman açığa çıkar sahabenin yaptığı gibi işte ensarla muhacirin kardeş olduğu gibi bir olduğu gibi tek olduğu gibi o birliği o tekliği tekrar yaşamayı Allahu Teala bize nasip etsin inşallah bunun için mücadele edelim kardeşlerim bunu yapalım bu mücadele en kutlu mücadele en mübarek mücadele. Allah yolunda yapılan en güzel mücadele. Çünkü birliğe çok ihtiyacımız var. Yani mümin olarak o ümmet birliğine çok ihtiyacımız var bu dönemde. Bunu bu şuur, şuurda şuurlanmayı allah Teala bize nasip etsin. Amelleri gerekli olan amelleri de yerine getirmeyi nasip etsin inşallah. Sözlerimi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Allah hepinize cümlenize umre yapmayı, hac etmeyi nasip etsin hepimize. Tekrar tekrar nasip etsin inşallah. O manevi feyizlerden faydalanmayı nasip etsin inşallah. Bu arada ümmeti Muhammed'e sevabı olmak üzere de Allah kabul ederse inşallah bir e, tavaf da ettik. Onun sevabı da inşallah hepinizin üzerine olmuştur. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve bina azabenlar. <gülüyor> Allahum mağfir li ve li validai minati al ahya'i minkum al amvat. Allahum salli ala seyidina Muhammedil fatihi lima uleqa vel hatimi lima Nasr al hak bil hak vel hadi ila siratikal mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve mektarihi al azim. Subhanellezi yarani subhanellezi mekani ya'lamu mekani. Subhanellezi yarani Esselatü ve selamu aleike ya Rasulullah. Esselatü ve selamu aleike ya Habib Allah. Esselatü ve selamu aleike ya Seyyid al Ebrelin ve Al Ahrelin salawatullahi ve Aleyna icmayin. Subhan Rabbike Rabbi izze amma yasifun. Ve selamun ala al Mursalin. Ve alhamdulillahi Rabbi alamin. Al Fatihah.